Son programda sizlerle birlikte peygamber efendimizin peygamberliğini ilanından önce ve ilanı sırasında dünyanın farklı coğrafyaların hem siyasi durumunu hem de oradaki insanların inançlarını, inanç sistemlerini, neyle meşgul olduklarını özetlemeye gayret etmiştik. Fatih abi bu haftada edebi durum bahsine gelip noktayı koymuştuk. Herhalde oradan devam edeceğiz. Evet efendim. Şimdi... Daha evvelki konuşmamızda sizin de çok güzel özetlediğiniz gibi siyasi durumu sadece dünya mevziinde değil aynı zamanda Arap Yarımadası'ndaki durumu da e, nazarlara vermiş idik. Ve belli başlıklar altında işte o zamandaki hanımların durumu, ticaretin durumu, insani ilişkiler hatta işçi sınıfı, köle meselesini e, taadat etmiştik, zikretmiştik. Şimdi bir de edebi bir e, bahis var. Daha doğrusu o zamanda edebiyat, söz sanatı, güzel konuşmak üzerine durum değerlendirmesi yapacağız. Tabi bu nazik bir bahis olduğu için biz bunu ayrı bir programa düşündük. Sebebi şimdi belki ilk defa bu mevzulara aşina olan kardeşlerimiz, yeni yeni mutlali olmaya çalışan kardeşlerimiz şöyle düşünebilirler. Efendim hani siyasi durumu, ekonomik durumu, insani ilişkileri falan anladık da edebiyat nereden çıktı diyebilirler. Birkaç hatırlatmada bulunalım. Bir kere biliyorsunuz tarih kavramı, tarihi hadiselerin tespiti bile ilahi metinler hariç. Yani Allah Teala'nın kitabı kadiminde, keriminde gönderdiği muhtelif kitapların haricindeki malumat hariç, İnsan hayatında tarihin başlangıcı yazıyla başlar derler. Eyvallah. Neticede bir şeylerin konuşulması, bir şeylerin yazılması, konuşulan şeyin yazıya geçmesi intikali önemli bir mevzudur. Biz dahi şu anda malumatını paylaşıyoruz. Birbirimizi işiterek, dinleyerek, yazıdanları okuyarak, aktararak bu iletişimi sağlıyoruz. Yeryüzünde, daha doğrusu kainatta, beş duyu organımızla, tespit edebildiğimiz, bize verilen nimetler, şöyle bir gözümüzün önünden geçerse, bildiğimiz bilemediğimiz, bu beş duyu organıyla, bize bahşedilen, beş duyu organıyla, rahatlıkla kavrayabileceğimiz, veya hissedebildiğimiz, bu nimetler içerisinde, en kıymetli nimet, kelamdır, sözdür. Şöyle bir izahını yapalım, La ilahe illallah, Kelime-i tayyibesini bir kere halisen ve muhrisen söyleyen kişi ebedi azaptan muhafaza olunmuş oluyor. Cennete dahil oluyor. Mümin olmuş oluyor. Yani bir sözle dünya hayatı, ahiret hayatı, kimliği her şeyi değişebiliyor. Bir sözle insan dinden çıkabiliyor. Bir sözle insan savaşları durdurabiliyor. Bir sözle savaşı başlatmış olabiliyor. Bir kere işin söz kısmı böyle. Sözü güzel kullanma, sözü sanatlı kullanma hadisesine gelince imparatorluklara bakıldığında, eski tarihteki imparatorluklara bakıldığında onların meclis efendim toplantılarında, onların siyasi idarelerinde, felsefi fikri mücadelelerinde hep sözün, sözün iyi kullanılışının ehemmiyetini görürüz. Şöyle bir gözümüzde canlandırırsak, maalesef gözümüzde canlandırabiliyoruz ve maalesef diyorum. Çünkü biz henüz bize ait kültürü gözümüzde canlandıracak seviyeye maalesef çıkamadık. Fakat bu arada batının kaynaklarını, bize yabancı olan kaynakları gözümüzde canlandırabilecek birçok materyale maruz kaldığımız için onları gözümüzde canlandırabiliyoruz. Mesela Bizans'ın meclisini düşünün. Orada insanlar lafazanlıkla, laf ebeliğiyle, demagojiyle birbirine hakim olacak derecede sözün ehemmiyeti var. Hala günümüzdeki çirkin siyasete baktığımızda, kendi ülkemiz için söylemiyorum, bizim siyasette işimiz yok. Fakat dünya arenasındaki siyasi e, çatışmalara baktığınızda haklı haksızın tayinini bile bazen insanların beyanı, efendim ifade şekli tayin eder hale gelmiş. Biz birçok hadisenin doğruluğunu yanlışlığını medyanın kendi disanını kullanmasıyla doğru algılıyoruz veya yanlış algılanmaya doğru sevk ediliyoruz. Değil mi efendim? Eyvallah. Heh. Dolayısıyla bugün dördüncü güç medya ve basın diye konuşulduğu bir zamanda o zamanın da Aynı şekilde bir nevi basınının edebi gücün sözü kullanma hadisesinin es geçilmemesi gerektiğini dikkati çekmek istiyoruz. Bu bir, henüz daha bir. Fakat yine de bizim Siyeli Nebi'de yani Peygamber Efendimizin hayatı saadetini incelerken edebi durumu, o zamanın edebi hayatını anlamamız başka açıdan da bize çok çok lüzumlu elzem. Neden? Şöyle izah edeyim. Bu uzun girişten sonra hala frekanslarını arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz değiştirmedilerse şöyle arz etmeye çalışayım. Efendim Hz. Allah Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu peygamberlerini kendisi teyit etmiş, onları bizzat kendi kudretiyle kudretlendirmiş, müzeyyen kılmış, onların elinden zuhur eden ve ettirdiği mucizelerle insanları aciz bırakmıştır. Bu aziyet mucize göstermesi peygamberlerin her şeyi aklımızla yapıyorum, aklımızla biz yaparız, ederiz düşüncesinden uzaklaştırmak ve insanları ayıltmak, uyandırmak için insanları azize ac düşürüyor ve mucize gösteriyor peygamberler. Bu mucizeleri gösterirken de Cenab-ı Hak peygamberlerini, o zaman içerisinde hangi hususiyet, hangi özellik, hangi sıfat, hangi ilim sahası ön plandaysa, o sahada insanları acze düşüren, düşünmeye sevk eden mucizelerle peygamberlerini teyit ediyor. Şimdi buraya kadar belki teorik kısım oldu, sıkılmış olabilir kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle pratik misallerle biraz rahatlatalım. Zaten anladılar ya, biz yine... İcap ettiği şekilde konuşmaya gayret edelim. Mesela Hz. Musa aleyhisselam zamanında sihirbazlık çok ileri. Sihirbazlık, kahinlik gibi şeyler çok ileriye gitmiş. İnsanlar artık sihirle her şeyi yapacak hale gelmiş. Hz. Allah Musa aleyhisselamı teyit ederken insanları sihir sahasında acize düşürecek bir mucizeyle Hz. Musa'yı teyit ediyor. Kuvvetlendiriyor işte malum Musa Aleyhisselam asasını attı o asası büyük bir yılana dönüştü bütün sihirbazların yaptığı sihri bertaraf etti sonra tekrar Musa Aleyhisselam'ın elinde bir asaya dönüştü değil mi Kur'an-ı Kerim'in haber vermesi Resulullah Efendimiz'in ihbar etmesiyle biz bunları öğrendik. E şimdi Hazreti İsa Aleyhisselam zamanında bakın. Hazreti İsa Aleyhisselam zamanında tıp çok ilerdi. Hatta günümüzde bile tıbbın o kadar ilerlemediği konuşuluyor. Çünkü biz birçok kaynağı, birçok olan hadiseyi e, kaybetmişiz. Arada zaman geçtiği için Cenab-ı Hakk'ın da bu esasında takdiridir. Bazı medeniyetlerin üzerini sırlar, insanları onu unutturur sonra insanlar yeniden bir şeyler bulduk zannederler. Esasında onlar çoktan keşfedilmiş şeylerdir. Yani bugün Süleyman Aleyhisselam'ın tahtının rüzgarla hareket ettiğini ve tahtını rüzgarların üzerinde kurarak, rüzgarla seyahat ettiğini biz dinleriz de uçağı biz icat ettik zannederiz. Halbuki Cenab-ı Hak Celle Şanuhu o hayyun Kayyum olan Hazreti Allah ne yapmıştır? Bunu belli zamanlarda insanların daha sonra keşfettikleri bu şeyleri kendisi bizzat icat ettirmiştir. Kullarında tecelli ettirmiştir. Hazreti İsa aleyhisselam zamanında da tıp çok ilerideydi. Hazreti İsa aleyhisselam Cenab-ı Hak mucizelerle teyit ederken tababet sahasında sıhhat sahasında, marazları, hastalıkları iyileştirme sahasında bütün tabipleri aciz bırakacak mucizelerle teyit etti. Değil mi efendim? Biliyorsunuz Hazreti İsa aleyhisselam meshettiği zaman zaten Hazreti İsa aleyhisselamın bir ismi de Mesih'tir. Mesih mesheden demektir. Ölüyü bile meshettiğinde diriltecek şekliyle Allah onu tabipleri aciz bırakacak mucizelerle ne yapmıştı? Teyit etmiştir. Şimdi gelelim iki cihan serveri, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatı saadetine. Bakın eğer buraya kadar bizi dikkatlice takip ettilerse iki taraftan mevzuyu birleştireceğiz. Şöyle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zamanında söz çok ileride. Yani bugün Arapçada 12 milyondan fazla kelime olduğu söyleniyor. Sair lisanlarda 500 bin, 400 bini geçmezken kelime sayısı, Arap edebiyatında, Arap lisanında 13 milyondan fazla, 12 milyondan fazla kelime olduğu söyleniyor. Çünkü ilk kurulan medeniyetler hep orada kurulmuş, yerleşik bir düzen olmuş. Dil, devamlı kendilerine seyahat eden, hicret eden, ticaretle, siyasetle bir şekilde hep orayla alakası olan milletlerin de, kavimlerin de konuştuğu dillerle kendi bünyesinde öteki dilleri absorbe etmiş ve Cenabı ı Hakk'ın da lütfuyla fevkalade geniş bir lisana sahip olmuşlar. Hala dünya üzerinde en geniş lisan kelime hazinesi olarak Arapçadır. Şimdi hem zaten böyle bir lisan zaten zengin bir lisan o zenginliğine rağmen bir de Edebiyat sahasında da o lisanı en iyi kullanma sahasında zirve olduğu bir dönem. Hiçbir dönemde evladı Arap, Arap evlatları, Arap ırkı bu kadar edebi bir kuvvete sahip olmamış. Sözleri söylediği, inşa ettikleri şiirler dünyanın dört bir tarafında imparatorluklarda tercümeleri yapılır hale gelmiş. İlham alınır hale gelmiş. Diğer medeniyetleri etkiler hale gelmiş. Böyle bir durumda Cenab-ı Hak Hz. Fahri Alemi en güzel kelam en muazzam kelamı kadimiyle Kur'an-ı Kerim ile ve Kur'an'ı da o ilahi manayı Arapça indirerek insanları aciz bırakmış. hatem Embiya olması hasebiyle Peygamber Efendimizin Enbiyalarının sonuncusu olması hasebiyle ona çok büyük bir mucize vermiş. Neden? Neden? Dünyanın geldiği medeniyeti gösteren geçer akçe, görünür alamet söz. O sözün üzerine öyle bir söz medeniyeti esas sözün sahibinden zuhur etmiştir ki insana raciz kalmıştır. Bir bu tarafı var, bir de diğer taraftan konuştuğumuz şey var. Beş duyu organımızla algıladığımız nimetler içerisinde en kıymetli şey kelamdır. O kelamın da efendisi gelmiştir. Bundan evvelki kelamlarında efendisi gelmiştir. Çünkü alemlerin efendisi gelmiştir. Hem beşerin efendisi gelmiştir, hem efendilerin efendisi. Seyyidü s beşer. Hem seyitlerin Seyidi efendisi, hem beşerin efendisi gelmiştir. Dolayısıyla tababette, diğer hadiselerde, sihirde, farklı farklı fünun, ilimlerde, hepsi söze muhtaç olduğundan, Bunların en güzel şekilde aktarımına muhtaç olduğundan, sözün çok kıymetli oluşundan hem o taraftan sözle teyit edilmiş ve mucize olarak Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekliyle kelam olarak zuhur etmiş, hem de Arapların böyle bir kelamın onların gayretlerinin ötesinde, aklın ötesinde bir kelam olduğunu fark edebilecekleri şekilde yine Kur'an-ı Kerimle teyit edilmiştir. Bu sebepten anlaşılıyor ki aradan evvel toparlayalım cümleyi o zamanın edebi durumuna da bakmak icap ediyor söz sanatıyla alakalı konuşmak icap ediyor ee, bundan sonraki bölümde inşallah Eyvallah. oranın e, o zamanın edebi özelliklerine dikkat çekelim hem de arayı müsaadenizle es salatu ve selamu ala fasihil lisat ...lisanı en fasih olan o Nebi'yi zişanına Salatü selam olsun diyerek müsaadenizle ara verelim. Eyvallah. Muhabbet Bağı'nın ilk bölümünde son olarak abi söylediğiniz şey de programımız içerisinde belki dinleyicilerimiz de ilk kez işittiler. Belki işitenler hafızalarını tazelediler. En güzel konuşan da o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fasih lisan fasihül lisan demek lisanı fasih olan demek ama bir farkı var şimdi gecenin bu saatinde kıymetli kardeşlerimizi yormayalım ama meraklıları vardır üzerinde düşünsünler tefekkür etsinler neticede bu sözlerimiz de zaptı rapt altına alınıyor bir gün karşımıza çıkacak en azından sadece radyonun arşivinde kalmayacak Fasih lisan demek sonradan lisanı geliştiren adam demek değil. Dinleye dinleye sonradan lisanı güzel olan fasih bir lisana sahip olan kişiye denmiyor. Fâsihul lisan değil. Fâsihul lisan denseydi o olacaktı. Fâsihul lisan demek, fıtreten kendisine konuşma kabiliyeti verilmiş zat demek. Hatta daha evvelki programlarımıza da arz etmiştim. Bazı zevat kiram için derler ki, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Nesli Pakin'den gelen, o Necip e, Soy'dan gelen bazı zevat için derler ki, konuşmasından belli olur. Yani o öğrenilebilecek bir konuşma şekli değildir derler. Hatta rahmetli Muzaffer Efendi, e, meşhur spikerlerden bir zatı dinlemiş. Demiş ki, allah Alem bu zat seyit olabilir. Çünkü sadata mahsus bir konuşma usulü var demiş. Mesela eskiler bir seyyidin, seyit olan zatın konuşma uslubundan dahi onu fark ederlermiş. Fasihül lisan demek fıtraten kendisine konuşma kabiliyeti, lisanı fasahati verilmiş demektir. Öğrenerek talimle değil. Eyvallah. Onda bir kuvve mevcuttu, kemaliyle intişar etmiş manasına geliyor. Eyvallah. Şimdi e, o bahri öyle kalsın, e, kalmasın da böyle güzel bir yer edinsin. Kalsın derken güzel bir yerde kalsın İnşallah süslesin. Güzel hayalimizi Resulullah Efendimizin cemaline vesile olsun inşallah diyelim. E, hiç metin okumayacak mıyız? Biraz da metin okuyalım. Bütün bunlar yanında inkarı mümkün olmayan bir gerçektir ki İslamiyet'in zuhuru sırasında Araplar edebiyat ve belagat ve fesahat konularında tekamülün zirvesinde bulunuyorlardı. Bu hususta kendileriyle boy ölçüşecek, yeryüzünde hiçbir millet mevcut değildi. Şair ve şiir onlar için her şeydi. Çünkü şiir, atalarının cemiyet hayatını, adet ve inançlarını aksettiren tek güvenilir aynaydı. Bir de o zamanın e, sadece yazılı değil, kültür şifahi bir kültür. Şifahi kelimesini bilhassa kullanıyorum. Bakın, eskiden bu sözler konuşulduğunda herkes anlarmış. Geçenlerde yine söyledim, şifahi olarak söyledim. Şifahen verdim falan denir. Ne demek diyorlar şifahi? Şafva, dudak demek. Yani sözle geliyor, sözle yaşanan bir kültür var. Okumak, kitaptan okumak yerine sözden söze, meclisten meclise, şiirle, edebiyatla, konuşmayla daha doğrusu gelen bir kültür var. Şark edebiyatında bu çok ayan beyan bir hadisedir. Zaten hikmetlerin menbaı şarktır. Aklın efendim bazı böyle şey adamları, aklı sahada temeyyüz etmiş insanlar Batıda zannedilir ama şark kültürü enbiya ve hükema yetiştirmiştir. Hikmet sahipleri ve nebiler hep şarktan çıkmıştır, doğudan zuhur etmiştir. Onlardan cesetlere, bedenlere akseden akli ilimler, nazari görüşler, felsefi görüşlerse daima, hani şöyle derler, ee, ashab kalp, efendim, ashab ı enbiya, ...Efendim ashab-ı şarttan yetişmiştir, ashab kafa garptan yetişmiştir derler. Eyvallah. Yani böyle komik bir ifadeyle hatırda kalsın diye söylüyorum. Fakat insan beyinden ifa ibaret değildir. Şu an bile IQ testleri yapılırken artık ismini şu anda telaffuza bile bir şey yaptım, imtina ettiğim... ...ben de hiç iyi hisler uyandırmayan telaffuz şeklinden dolayı söylemeyeceğim. Sevgi zekasını ölçmeye çalışıyorlar, yeni yeni. Çünkü kaybettikleri şeyin farkına vardılar. İnsanların artık zeka seviyesini ölçmüyorlar sadece. İnsan beynindeki o gri hücrelerden ibaret değil. His noktasına eğilmeye başladılar. Şarktan empoze edilen mistik görüşlerin garpta, batıda çok mâkes bulması, çok revaç bulmasının sebebi de yitik, kayıp olan şeyi ve kaybettikleri şeyleri aramaya yönelmelerinden kaynaklanıyor elhamdülillah Biz bizim durumumuz biraz daha farklı yani onlar susuz belki su arıyorlar fakat bizim durumumuz daha vahim biz suyun yanında su arar vaziyetteyiz kaynağın başında oturuyoruz fakat su arar vaziyetteyiz fakire sorarsanız bizim durumumuz daha vahimdir biz e, metinden okuyacağız dedik ama yine konuyu dağıttık evet e, o zamanın durumuna şöyle bir göz atmaya devam edelim Cemiyette şairler büyük değer sahibiydiler ve büyük hürmet görürlerdi. Öyle ki kabilelerinde güçlü bir kahraman yerine bir şairin çıkmasını her zaman tercih ederlerdi. Yılandan korkar gibi şairlerin hicivlerinden çekinir ve korkarlardı. Şimdi de öyledir. Yani biz siyasette uğraşmıyoruz etmiyoruz ama bugün hangi sahada olursa olsun insanlar kendi bulundukları ortamda kuvvetli ve kudretli olmak istiyorlarsa... Bir parti kuracaklarına büyük bir gazetenin medya kuruluşunun sahibi olmayı tercih ederler. Ve onların tasarlutundan da çekinirler. Çünkü yılanın zehri insanın bedenini öldürür. Söz zehri insanın ruhunu öldürür. İnsanın kalbini mühürler söz. İnsanın kulaktandır ihya olması, ifna olması ruhunun. İnsan damardan aldığında, ağızdan aldığında zehri bedeni ölür. Çok insanlar vardır, fedayı can etmiştir, hala fikirleri yürür. Fikirler o kadar sağlamdır ki yüzlerce sene sonraki yaşayan insanlara ilham kaynağı olur. Ama öyle insanlar vardır ki bedenleri sıhhatli olduğu halde ruhları ölü olduğundan sürü hükmüne düşmüşler ve ne cemiyette ne tarihte esameler okunmaz hale gelmiştir. Ruhu ölen insanların hali budur. İşte sözle insanları rahatlıkla öldürürsünüz. Rahatlıkla gelebilirsiniz. Fitne ortamına sevk edebilirsiniz. El-gıybetü eşeddümine Zinadan daha şiddetli bir günahtır gıybet. Demesi fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir sebebi de budur. Dolayısıyla hem adam güzel konuşuyor, kelimeleri çok güzel kullanıyor. Hem de onlara karşı olmuş. Böyle bir adamdan, yılandan daha çok korkarlardı diyor. Günümüzde de aynıdır. Yılanın derdi bulunur, pan zehiri bulunur. Fakat sözle atılan bir iftiranın kolay kolay ne zehri çıkar ne de efendim insanlardan tesir çopacak kaybolur. Eyvallah. Allah bizleri yanlış söylemekten, yanlış sözlere de muhatap olmaktan, hem yanlışlıkları muhatap olmaktan hem yanlışlıkları kail olmaktan, söylemekten bizleri masunu mahfuz eylesin. Amin. Masun demek yani sıyanetiyle korumasıyla Allah bizi korusun Masunu mahfuz eylesin Diyoruz bu tabirlerde yine Bizim programımızı dinleyen Kıymetli dinleyicilerimizin kelime dağırcına En azından bilenleri tenzih ederim Bilmeyen kardeşlerim de Bu kelimelere aşina olsunlar Diye bilhassa zikrediyorum Demek o zamanın şiiri Vesairesi böyleydi ee, Biraz daha okuyalım istiyorsanız Daha vaktimiz var Eyvallah Panayırlar aynı zamanda bir çeşit fuar mahiyetini de taşıyordu. Bütün kabilelerin bir araya geldiği ticari, içtimai ve siyasi faaliyet sahalarıydı. Hani şimdi nasıl ürünleri tezgahlamak, lanse etmek, reklamını yapmak için fuarlar tertip ediliyor. O zamanlar sözün güzelini bulmak için panayırlar, fuarlar tertip ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu aşıklar şöyle falan filan gibi değil. Çok önemli bir hadise. Yani o senenin, o zamanın, o modanın en zirve sözünü bulmak için hususi insanların akın ettiği panayırlar var. İşte en meşhuru da ukaz panayırıdır zaten. Evet devam edelim. Zilhicce ayında açılan panayırlar 20 gün devam ederdi. Esirini fidye ile kurtarmak, davasını halletmek, düşmanını bulmak, şiir okumak, hutbe irad etmek isteyen herkes bu panayırlara koşardı. Şiire bu derecede önem verilmiş olması, dilin en ince şekilde incelenmesi sonucunu hazırlamıştır. Böylece İslam'ın zuhuru sırasında Arabistan'da edebiyat, fesahat ve belagat zirveye ulaşmıştı. Demek ki sadece insanların kendi kendine tekamül etmesi değil, Allah zemini hazırlıyor. Çünkü en güzel kelamı, kelamı kadimi olan Kur'an-ı Hakimi Furkan-ı Mübini gelecek. Onun şanının bilinmesi, o detaylarındaki güzelliğin fark edilebilmesi için, en azından zahiren bile, ya ne kadar mükemmel denilebilmesi için belli bir seviye lazım. Çok güzel bir şiir okudunuz, şahane bir şiir var. Akif'in İstiklal Marşı'nı düşünün. O ruhi, efendim, o manevi güzellikleri kendisinde e, doyum noktasına gelmemiş. Edebi zevki olmamış, lisanı kullanmaktaki mahareti hiçbir şekilde temayüz etmemiş, tebarüz etmemiş, gelişmemiş bir insana İstiklal Marşı'nı okuduğunuzda ne acayip şey der. Takdir eder belki. Fakat bilen bir insanın takdiri gibi değildir. Hatta bilmeyen insanın böyle bir şiiri takdir etmesi şair için alçaltıcı bir durumdur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ini inzal ettirmeden evvel Fahri Resul'ün ruhuna inzal ettiği Kur'an-ı Kerim'i cesedi Muhammedi'sine inzal etmeden evvel indirmeden evvel o Kur'an'ın ne kadar mucizevi özelliği olduğunu ne kadar muazzam detaylarla inceliklerle dolu olduğunu fark edebilecek zemini de yaratmış aynı Resulullah Efendimiz'in teşrifi için Hz. Abdullah'ı seçmesi gibi, Hz. Amine'yi seçmesi gibi, Süt annesini seçmesi gibi, Mekke'yi seçmesi gibi, Hz. İbrahim'in soyundan nesl-i pakinden, ta Hz. Adem'e kadar uzanan o nesl pakten hiç müşrik getirmeyecek şekilde neslini seçmesi gibi. nuş gibi adil bir hükümdarın o asıda zuhur etmesini belirlemesi gibi. Hatemi Ta'i gibi cömert bir zatın o teşrif etmeden evvel alemde cömert bir insan olarak parmakla gösterilecek derecede cömert oluşu ve ancak o sebeple Resulullah'ın daha cömert olduğu anlaşılması gibi her şey seçilmiş, her şey tevafuk, her şey takdirince, hiçbir şey tesadüfi değil. İnsanlığın o zaman içerisinde lisan olarak Arapların temeyyüz etmesi ve Arapların içerisinde de en mükemmel şekilde tekamül etmesi lisanda Kur'an-ı Kerim'in esasında geleceği müjdesinin de bir şeyidir, işaretidir. Arz edebildik mi efendim? Eyvallah. Kur'an'ın üslubu öylesine veciz, öylesine tatlı, öylesine fesih ve beli idi ki, bu işi iyi bilen Araplar hayretlerini gizleyemiyorlardı. Tabii şimdi Kur'an-ı Kerim'in... E, İnsanları aciz bırakması, mucize oluş özelliklerini, mucizevi hallerini böyle tarihteki yansıyan maddeleriyle, mahkez bulmuş hatıralarıyla zikretmeye kalkarsak, böyle 30-40 program sadece işte bir gün şöyle olmuştu, bir gün böyle olmuştu diye anlatmamız lazım. Fakat insanları aciz bırakmıştır. Hala da Kur'an-ı Kerim insanları aciz bırakmıştır. Aciz bırakmış derken şu rahatsız edebilir kıymetli dinleyicilerimizi. Efendim niye aciz bırakıyor işte? Yani Kur'an-ı Kerim aciz aciz bırakmak için mi inmiş? Hayır. Ama ben aklımla her şeyi yaparım diyen insanı aciz bırakmak için inmiştir. Kudretini Cenabı Hakk'ın gösterdiği en zahir şeklidir Kur'an-ı Kerim. Bir insan Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle hidayete eremiyorsa bitmiştir zaten. Helak olmuştur o insan. Çünkü en güzel kelama muhatap olduğu halde, onu işittiği halde insan hala kalbinde bir his taşımıyorsa, bir his uyanmıyorsa Allah muhafaza. Onun kalbi mühürlenmiş demektir. Ancak Kur'an-ı Kerim'i bile bile Allah bunu söylemiştir deyip de peygambere düşmanlığından, ıkçılık yaptığından, kendi inancına taassubundan, veyahut dediliğinden dolayı insan inkar edebilir. Kur'an-ı Kerim'in fesahatını, belagatını ve mucizevi özelliklerini. Yani ilim adamıysa ise herhangi bir dinin samimi efendim sadiki ise, bağlısıysa başkasıyla alıp veremediği yok. Kendi dinini doğru zannediyor. inancını doğru zannediyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'e rastlamamış. İlim adamı fakat Kur'an-ı Kerim'deki ilmi hikmetleri görmemiş henüz. Böyle bir insan hasetçi değilse veya deli değilse Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda sesini bile duyduğunda muhakkak kalbinde bir rikkat hasıl olur. Bir ürperme, insan olduğunu hatırlatan bir his hasıl olur. Ama kalbi mühürlenmişse Kur'an-ı Kerim'den nasipdar olmadığı için o kalbe bağlı bir hitabi özelliği olduğu için Kur'an-ı Kerim'in o kalbi bozulmuş kalbi mühürlenmiş insan Kur'an-ı Kerim'den feyz hale onun tesirine efendim muhatap olamaz hale gelir tabi bilmiyorum arada yaklaşıyor ama birkaç dakikada şey yapacağız artık müsamaha isteyeceğiz kıymetli dinleyicilerimizden geçen hafta rahatsızdık onun hıncını alalım derler ya şu anda dünya üzerinde, sadece şu anda değil, Kur'an-ı Kerim inzal olunduktan beri dünya üzerinde en çok okunan kitap Kur'an-ı Kerim. Basılmaya başlandığından itibaren kitap olarak dünya üzerinde tarih boyunca ve hala hazırda en çok matbaaya verilen, en çok tetabbu yapılan, tab edilen, basılan kitap yine Kur'an-ı Kerim. Dünya üzerinde en çok ezberlenen yine Kur'an-ı Kerim. Hatta daha evvel de söyledim. Buradan da ilan ediyorum. Hodri meydan diyorum. İnandıkları kitabı şu anda kendi inandıkları kitabı ezbere bilen Kur'an-ı Kerim'in haricinde 10 kişi getirsinler. Mesela bir şeyi düşünün, filanca dinin ismen saymak istemiyorum. Belki rencide olurlar. Onlar da çünkü ümmeti Muhammed'dir. Henüz davettedirler, icabet etmemişlerdir belki ama düşünsünler diye söylüyorum. Söz muhatabını bulur bu söz. Hangi dine tabi olduklarını şöyle baksınlar ve o dinin kendilerince tahrif edilmiş olan Kitabına da baksınlar ve desinler ki bizim cemaatimiz içerisinde bu kitabı baştan sona ezbere bilen 10 kişi var. Desinler, bütün söylediğim her şey yalanlayacağım. Hodir meydan, söylüyorum. Fakat Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen dünya üzerinde yüz binlerce insan var. Yüz binlerce insan var. Allah'ın kelamı olduğunun bundan daha bariz bir şeyi olamaz. Bendeniz 37 günde Kur'an-ı Kerim'i hıfseden birisiyle tanıştım. 37 günde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberliyor. Ve hatta arkasında namaz kılmak nasip oldu. Teravih namazı kıldım. Hatimle kıldırıyordu. Gencecik bir arkadaşımızdı. Tabi şimdi büyüdü. Allah hayırlı ömür versin. İsmini lazım diye söylemeyeceğim. 37 günde benim hocam 20 günde hafız olanı görmüş bir başka hocam hocasından dinlemiş bir Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden 7 yaşında bir çocuk görmüş muhabbetle ezberliyorlar yani zekası çok iyi IQ'su yüksek falan meselesi değil Kur'an-ı Kerim'in lisanından kaynaklanıyor adam yaşlıdır kekemedir şivesi mesela değişiktir İstanbul Türkçesi konuşmaz Karadeniz lehçesiyle konuşur, Doğu lehçesiyle konuşur. Kur'an-ı Kerim okumaya başlar, lehçe gider. Kur'an-ı Kerim öyle bir lisanı fasiheyler ki, rahmetli Allah kanî gani, gani rahmet eylesin. Fatih Camii'nin bir imamı vardı, İsmail Efendi. Şimdi dinleyenler belki tanır. Nur ne nur nur bizzatı Allah derecatını aile eylesin. Bembeyaz sakalıyla, tertemiz elbisesiyle, fevkalade kıraatıyla mest ederdi. Saatlerce okusun, dinlerdiniz. O kadar şivesi Karadeniz şeyine, lehçesine yakındı ki, hayret ederdiniz yani. Normal Türkçedeki C'leri, K'leri telaffuz ederken mesela lisanı dönmüyor mihraba geçip Fatiha'yı okuduğu zaman elhamdülillahi rabbil alemin diye böyle tek tek tek tek tek tek ve ne kadar hızlı okursa okusun hiçbir kelimenin hakkını vermeden geçmeyerek namaz kıldırırdı. Kur'an-ı Kerim'in mucizevi özelliğidir. Kur'an-ı Kerim'in içinde her şey, her güzel şey vardır. İnsana lazım olacak bütün hakikatler Kur'an-ı Kerim'de mündemiçtir toplanmıştır, zübde halindedir. Onda kendisini bulamayan insan onda kendi hayatının çözümünü bulamayan bir insan Kur'an-ı Kerim'den mahrum olduğu için onu okumaktan ve Kur'an-ı Kerim'in sözünün o kelamın sahibi olan Allah'tan uzak kalışından dolayı o kelam ona bir şey demez. Bütün güzellikler bütün gidilmemesi gereken çirkinlikler hepsi Kur'an-ı Kerim'de cem olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in üzerine söz yoktur. Fesahat konusu ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim mevzu da bu programımızda konuştuğumuz yine Peygamber Efendimizin hayatlarında yaşadığı ve bizlere de o muhabbeti meşk etmek için bıraktığı hatıraların da e, bu, bahiste, bu bahiste belki şu olacak abi. Önümüzdeki günlerde, programlarda Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim ayetler nuzul olmaya başladığında, ayetler inmeye başladığında bu da bir temel oluşturacak belki. Yani biz e, programın başından itibaren şu minvar üzere gitmeye çalışıyoruz. O da... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nübüvvetini peygamberliğini ilan ettiği zamandaki hal ve hadisatı inceliyoruz. Ve diyoruz ki ve demiştik ki o zamanın edebi kuvveti ve kudreti edebi sanatı fevkalade bir zirvedeydi fakat Kur'an-ı Kerim harikulade hadisedir. Yani fevkalade bir zemindeydi edebi saha fakat Kur'an-ı Kerim harikuladedir. Hadiseleri üç boyutta daha belki kıymetli dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Üç kategoride toparlarlar. Bir alelade vardır, bir fevkalade vardır, bir de harikulade vardır. Alelade demek insanların yaptığı şeyler, bir şeyi normal düzgün bir şekilde yapmak, işte tam bir şekilde yapmak. Mesela işte güzel konuşmak vesaire denildiğinde edebi bir şeyde fazla parlak olmasa da işte şiirdir. Yani güzel konuştu, hoştu, güzeldi denilen şeyler. O edebi sahada bunlar alelade şeylerdir. İşte sen de bir şiir oku, ben de bir şiir okuyayım. İşte oldu. Allah kabul etsin kabidinden. Fevkalade şiir nasıl olur? Yani şimdi alelade, fevkalade ve harikulade hadisesini bu mevzuya tatbik ediyoruz. Fevkalade nasıl olur? Öyle sözler söylenmiştir ki, şiir söylemenin ötesinde, ya bu acayip bir şey. Yani normal bir adamın şiirinin üstünde bir şey. Çok muazzam bir şiir. Biz bu şiiri birinci seçelim. Hatta bu şiiri altın harflerle alalım da, Kabe'nin duvarına asalım şeklinde, işte birazdan da sizin de okuyacağınız şekliyle, özetleyeceğiniz şekliyle, muallakatı sev'a denilen, Yedi askı Kabe'nin duvarına asılıyor. O zamana kadar söylenmiş en güzel şiirler altın harflerle Kabe'nin duvarında askıda kalıyor. Ne zamana kadar? Yeni onları geçebilecek bir söz olduğunda onlardan bir tanesi indiriliyor veya yeni bir tane ekleniyor. Bunların hiçbiri teşbih değil, birebir yaşanan hadise. Evet. Yani evet, aynen öyle. Şimdi fevkalade şiirler söylenmiş. Mesela İmru'l Kays'ın söylediği şiirler, e, Tarafa'nın söylediği şiirler, Lebid'in söylediği, Züheyr'in, Amr İbni söylediği şiirler, muallekat-ı asıl olan şiirler. Fevkalade şiirler bunlar. Fakat Allah Teala'nın mucizesi, Allah Teala'nın tecellisi, peygamberlerde zuhur eden mucizeler ve hatta Evliyaullah hazaratında zuhur eden kerametler ne alel ade hadiselerdir, ne fevkal ade. Adetlerin üstünde bir hadisedir. Nedir? Harikul ade. Yani öyle bir haldir ki o, o zamana kadar olan adetlerin hepsini yakıp yıkmıştır. Son demiştir paydos. Yani adımlarla gidilebilecek bir fersahlanacak bir mevki bir menzil değildir. Mucizelerin Menşeine bakıldığında, ortaya koyduğu hadiseye bakıldığında, yani biraz daha zorlarım şunu söylerim: diyebileceğim bir söz değil kelamı kadim, Kur'an-ı Kerim, harikuladedir. Allah Teala'nın ikram ettiği mucizat ve velilerinde zuhur eden keramat, mucizeler ve kerametler harikulade, harikulade, harik yakan demek. Yani adetleri iptal eden, kaybeden. Paydos dedirten. Hadiselere deniyor. Harikulade hadiseler. Bir başka tabirle aklın, idrakin akılla ulaşılabilecek mevkinin maverasında. Onun çok çok üstünde bir şey. Nasıl sen bunu yaptı da bunu kullandı diyebilesin ki? Senin saydığın sayıların ötesinde bir şey. Öyle bir sayı çıkartıyor ki öyle bir adet çıkartıyor ki senin sayılarla farazi olarak tespit edebileceğin sayı sistemini bile iptal edebilecek bir sistem koyuyor mesela anlatabiliyor muyum Heh, mucize böyle bir şey yani böyle bir şey derken biz anlatmaya muvaffak olduk manasında değil acizimizi anlamak noktasında idrak ettik mi demek istiyorum soru bunun içinde demek ki cahiliye devrinde edebi efendim durum bu Kur'an-ı Kerim zahir olacaktır Allah Resulüne ruhlar aliminde gösterilen, fakat cesedi Muhammediye'ye henüz indirilmeyen, fakat ameliyatıyla Hazreti Cebrail'in yaptığı ameliyat, emir maneviyle yaptığı ameliyatla her şeyi de Kur'an-ı Kerim'i taşıyabilecek bir beden hazırlığı da tamamlanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk inen ayetlerle artık Edebi sahada da insanların ihtiyacı olan veya ihtiyaç duydukları şeye karşılık veren kelam zuhur edecektir. Çünkü konuşması da güzel kendisine indirilen Kur'an-ı Kerimle güzel Kur'an-ı Kerim'in muhatabı gelmiştir. Muhatap olunca söz güzelleşir. Sözünüze muhatap bulamayacağınız zaman veya bulamadığınız zaman. Konuşmazsınız. Sizi anlayabilecek birisi olduğunda konuşursunuz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in lafzını anlayabilecek, en azından lafzının kendilerini aciz bırakabilecek bir mucize olduğunu fark edebilecek bir seviyededir. Ve Resulullah'ın nuruna fevkalade muhtaç oldukları manevi bir çöküntü içerisindedir. Zemin hazırlanmıştır. Fahri alem, vukufiyet yaşını olan kırkına doğru yol almaktadır. Dünyanın halinde, Arapların halinde bu mevkidedir. Değil mi efendim? Eyvallah. Evet, edebi duruma bakmış olduk. Kur'an-ı Kerim hususunda inşallah ileriki zamanlarda yine konuşuruz. Fakat şunu hatırlatmak icap ediyor. Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Resulullah'a ait olduğunu iddia eden e, ahmaklar, kafirler, e, zevzek kelimesi kullanmaya müsaade var mı? Adınızda, hayır yani bir şey olmasın da ceza falan almayın. Zevzekler her zaman olmuştur. Bunlar işte delilik grubuna girmiyor. Bildikleri halde haset ettiklerinden dolayı inkar ediyorlar. Mesela maalesef bazı yayın organlarında bundan 60-70 sene evvel bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'i anlatırken nesillerine, talebelere öyle kitaplar basılmış ki hatta bunlar bazıları Müslüman ülkelerde olmuş. Yani nüfusunun neredeyse %90'ı Müslüman olan ülkelerde dahi böyle kitaplar basılmış ve okunmuş hayret verici bir şeydir. Zaten o nesilden yetişen insanlar şu anda Kur'an-ı Kerim'den hiç hisse olmamışlar. Behre yap olmamışlar. Kur'an-ı Kerim onlara itici, bir Arap'ın konuştuğu lisan gibi korkutucu geliyor. Sebep nedir? Aldıkları temel eğitimde Kur'an-ı Kerim peygamberin sözüdür diye verilmiştir. Peygamber düşünüp düşünüp fikirlerini Kur'an denilen kitapta topladı diye bir nesle bunlar okutulmuştur tarihinde bir başka başka ülkelerde. Şimdi o ülkelerin o ülkelerde yetişen o jenerasyon kendisinden sonraki kuşaklara sadece yaşları ilerlediği için hükemalık taslıyorlar, ukalalık taslıyorlar. Biz biliyoruz diyorlar. Kur'an'ı da biliyoruz diyorlar. Bırakın bu beyhude işleri diyorlar. Sebep ne? Kur'an-ı Kerim'in özünden Kur'an-ı Kerim'in nüzulünden haberdar olmadıkları için. Artık tarihe bir yüz karası olarak bunlar yansımış. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de meydan okur. Madem ki buna siz bir beşer sözüdür diyorsunuz. Pekala insanlar toplanın, istediğiniz kişilerden yardım alın. Hatta görünmeyen kuvvetlerden bile cinlinden, şusundan, busundan. Bütün toptan hepiniz kafa kafaya verin. Kur'an-ı Kerim'in ne vecizliğine, fesahatına, belagatına denk olabilecek üçte biri kadar bir şey getirin. Onda birini getirin. Daha kısa, en kısa suresine bir tane nazire getirin. Madem bu, madem bu, insan sözüdür diyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ehad, allahu samad, lem yelid <Sessizlik> ve lem yulad, وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفَّنْ اَحَدْ Bu suresine bir nazire getirin. Öyle bir itikat açıklayın ki, şu kadar kelimede bitsin, bu kadar veciz olsun. Üzerine de sayısız kitaplar yazılsın da, hala tefsir edilmeyen, hala açıklanamayan şeyler hala olsun içinde. İhlas suresi tefsiri kıyamet kadardır. Bırakın Kur'an-ı Kerim tefsirini, sure-i ihlasın tefsiri için, Binlerce kitap risale yazılmıştır. Binlerce sohbet yapılmıştır. Ve hala söylenmedik sözler vardır. Getirin madem. Buna benzer bir söz getirin. Getiremezler. Aciz kalırlar diyor. İnkar etmektense niye zor tarafı tutarız? Bir kabul ver, kabul ediverse insan hemen kendisindeki nur zuhur edecek. Ne nedir o nur? Kur'an-ı Kerim'deki olan nur. Allah'ın nuru ve kendi içimizdeki ne olan nur. Kur'an'ın muhatap olduğumuz nur, nurun ala nur olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru ben buradayım diyecektir. Cemiyetin siyasi düşüncelerinden hasetten kıskançlıktan oncu şucu bucu demekten uzak olarak şöyle bir Kur'an-ı Kerim'e kendisiyle kişi baş başa kaldığında bir şöyle baksın, bir nazar etsin. Onda neler bulacaktır? Onda neler bulacaktır? Ve esas kendisini bulacaktır ilk başta. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitaptır. Hala tel tazedir. Hala okunduğunda insanların müşkünü çözer. Hala biz onunla tazeleniriz. Manasını bildiğimiz halde Kur'an-ı Kerim'in da biz kilitlenmiş olan kalplerimizin şifresini açarız. Elhamdülillahi Rabbil alemin demesek de alemlerin Rabbine hamdolsun desek ne olur? E güzel kardeşim bak bunu hani yüz sene evvel yaşayan adam anlatamazdın. Ama şimdi bunu anlatırsın. Nasıl? İşte keskul dergisi nokta com yazmadan sayfayı açamıyorsun. Keşkul yazsan olmuyor. Keskul diyeceksin. Adam kendi lisanını oraya koyuyor. Ya bir nokta fazla koysan ne olur? Açmıyor. O sayfayı açmıyor sana. İnsanın kalbinde öyle bir fıtratına yerleştirilmiş bir kapasite, bir kilit, bir kasa vardır ki ancak onun miftahı Bismillahirrahmanirrahim deyince açılır. La ilahe illallah deyince o anahtarın dişleri tam uyar kilide. Başka türlü olmaz. Ve sen söyleyince açar. Ben söyleyince bile açmaz. Şimdi sese duyarlı kasalar yapıldı. Hem insan sesine duyarlı hem de sahibinin sesine duyarlı. Selam diyorsun, sen dediğin zaman şak kasa açılıyor. Ben selam dediğim zaman aynı kelimeyi bile söylesem o kasayı açamıyorum. Benim sesime duyarlı değil. Allah hepimizin e, fıtratında hilkatinde hani belli çiplerin konulması gibi belli kilitlerin sistemlerin kurulması gibi bir sistem koymuş. Sen elhamdülillahi rabbil alemin diye Fatiha'yı okuduğun zaman sende açıyor o Fatiha. Benim Fatiha'm seninkini belki açmıyor. Hoş başkalarının kilitlerini kendi fatihasıyla açan zatlar var da mevzumuz değil şimdi. Yine de o kişinin okumasıyla karşıdakine muhatap olabiliyorsun onun berekatıyla. Demek istediğimiz ırkçılıktan vesaireden falan uzak olarak o mahfille filanca gazeteciyle filanca fikir adamıyla filanca siyasetçiyle düşünmeden insan bir insani vaktinde bir vicdani vaktinde şöyle bir sıyrılıp da Kur'an-ı Kerim'de birazcık Hazreti Peygamber'in hayatıyla meşgul olsa, şu bizim konuştuğumuz şeylerden al alacağı feyizden çok daha fazlasını alır. Zira o anda hakikaten hulusi kalple Allah'a yakınlığı kesbetmiş olur. Kendisindeki cevhere aşina olmuş olur. Zaten bir kişi kendisindeki cevhere aşina olursa, Rabbine de aşinalık başlamış demektir. İşte bu aşinalık sözle zuhur eder, sözle o aşinalık harekete geçer. O bakımdan da kelam en kıymetli şeydir ve kelamın efendisi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim bu kelamın en yücesi, en güzeli, en güzel insana, Hazreti Peygamber'e inmiş, muhatabı da olmuştur. O güzel insandan o kelam ayrı tutulmaz. O kelam o güzel insandan ayrılmaz. İkisinin mecmuuna cem edilmiş haline iman ve İslam denir. Allah Teala muhabbet bağını bu imani ve İslami noktadan Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'i yani Hazreti Allah'ı anlayabilen kullardan olmaya vesile kılsın. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike Eşhedü an la ilahe illa ente estağfurke ve etubilek Ve salli ala eşrafi ve esadi Nuri cemi'i el enbiya'i vel mürselin Ve adihim elhamdülillahi rabbil alemin